373 numaralı konu, Saad bin Rebi'nin kıssası, evet, Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber beni Uhud gününde Saad bin Rebi'yi aramak için gönderdi ve bana, eğer onu görürsen kendisine selam söyle ve Hazreti Peygamber, kendini nasıl hissediyorsun, diye sor dedi, ben de gidip onu aramaya başladım, son nefesini verirken buldum, vücudunda 70 yara vardı, kimisi mızrak yarasıydı, kimisi kılıç yarası, ona, ey Saad, Hazreti Peygamber sana selam söyler. Söyledi ve sana, kendini nasıl hissediyorsun, diye sormamı istedi, dedim, bana, Allah'ın Resulüne selam olsun, sana da selam olsun, ona, ey Allah'ın Resulü, ben cennet kokusunu alıyorum, kavmim Ensara'da, gözlerini açıp kapamaya güçleri yettiği müddetçe, Allah'ın Peygamberine bir şey olursa, Allah yanında mazur sayılmazsınız, dedi ve öldü.